Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Deren'i. Herkese merhaba. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün canlı yayındayız. Bugün 15 Mart. Hava günaydın. biraz yağmurlu. Evet günaydın. günaydın. Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın Cem Kozar. Günaydınlar. Cem Kozar bugün bizlerle beraber. Ben böyle hızlı bir girişi yine yaptım. Aslında bugün Haydarpaşa ve Taksim, Taksim Topluk, Topçu Kışlası üstünden enteresan bu yeniden hortlayan ya da yıklayan... ...ortadan kaldırılmaya çalışılan bir kısım projeleri konuşacağız galiba. Ee, ondan önce İpek senin söyleyeceğim bir Aslında şey var Aslında ortadan kaldırılan proje demişken Cenk... ...bu binada da son yayın günümüz, evet. son kaydımız, son canlı yayınımız. Ee, Doğan Tekeli'nin bu binası... ...bir dönüşüme uğrayacak. Hı hı. Kentteki pek çok başka bina gibi. Bundan sonra Tütün Deposu'nda... ...Açık Radyo'da, Yeni Mekan'da... ...sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Evet. Yeni Mekan'a gitmeden önce... ...bu son programda neler konuşuruz? E, şöyle e, konuşalım dedik... E, ...bugün İstanbul'un gündemindeki... ...projeler üzerine biraz konuşalım... ...ama bunları hem bizim programımızın... ...kısa oluşu... ...hem de zaten değişik platformlarda... ...süren tartışmalar olarak gördüğümüz için... Çok tekrar etmeden bir iki noktada derinleşerek belki bu, top, bu tartışmalara başka bir boyut katabilir miyiz, katabilir miyiz diye düşündük. Önce bu gündemi bir hatırlayalım. Taksim Meydanı ve Çevresi için yapılan proje gündemin en üstünde. Dün itiraz süresinin sonuydu. Yani yapılan plan değişikliğine yapılacak itirazın son günüydü. Bildiğim kadarıyla çok sayıda kişi ve kurum plana itirazda bulundu. Bir diğer konu tarihi Haydarpaşa garı ve liman bölgesinin geleceği yine sıcak bir gelişme sayılır geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi açıldıktan 104 yıl sonra tren seferleri durdu Haydarpaşa tren garına iki yıl için kapatıldığı söylense de garın iki yıl sonraki akıbeti konusunda belirsiz bir görünüm var. Haliç metro köprüsünün yapımı hızla devam ediyor hı hı. köprü ee, ayakları sahilde hatta görülebilir evet <gülüyor> <merak> e, izlenebilir <gülüyor> hale geldi yükseliyor ee, ama bununla ilgili bir ara var Venedik'te bir konferanstan yeni geldik bizi topardılar paketlediler işte Asu Korhan Murat Güvenç ben Özlem Ünsal Tolga İslam biz onlara İstanbul'u anlattık. Onlar da bize Haliç Köprüsü'nü anlattılar. <gülüyor> Mühellifi bir İtalyan mimarmış. Ben bunun müellifiyim diye ortaya çıktı. Aslında belediye başkanımıza sormak lazım. Bu köprünün müellifi kim hakikaten? İşte çok ilginç bu köprü üzerine yürüyen tartışmalar hem projesinin nasıl yapıldığı, nasıl projelendirildiği, kim tarafından yapıldığı hem de tasarımı üzerine sürüyor. Ee, bu gündemi biraz daha toparlamaya çalışayım uzatacağım sözü galiba azıcık ama Taksim'e benzer şekilde Kadiköy, Üsküdar, Beşiktaş meydan projelerinin yürüdüğü söyleniyor. Zaten e, işin sırrı burada yatıyor söyleniyor hı hı. E, gibi duyumlarla biz bunlardan hı hı. haberdarız. Bu liste uzayıp gider şehirde hummalı bir imar hareketi var. Aslında bu her şehirde olacak bir şey. Peki hı hı. sorun ne? Ne güzel her yer yenileniyor diyebilirsiniz. Galiba bunların bütün bu projelerin ya da tartışmaların ya da eleştirilerin birleştiği can alıcı bir nokta var. Ee, kamuyu ve kentin geleceğini ilgilendiren bu kararlar yeterince şeffaf, yeterince açık süreçlerde alınmıyor. Konunun taraflarının görüşlerine yeterince itibar edilmiyor. Ee, ortak akla uzmanlığın genel birikimine yeterince başvurulmuyor. Ve sonuç olarak kamu yararının yeterince gözetildiği söylenemez. Bunun yerine daha çok ekonomik yararlık ekseninde, yatırım değeri ekseninde bu yönde baskın, kapalı devre süreçler yaşanıyor. Dolayısıyla biz ancak işte şöyle bir proje yürüyormuş, söyleniyor, duyum mertebesinde aktarabiliyoruz. Ancak uygulama aşamasında karşılaşıyoruz. Buradan sözü şöyle bağlayayım, Cem'e de konuşacak vakit alsın diye. Şimdi biz bu tartışmaları uzun uzun sığdıramayacağız az önce söylediğim gibi bu programa. Ama iki tane önemli olanını seçtik. Biri Taksim ve Meydan Düzenlemesi, diğeri Haydarpaşa Bölgesi. Bunların içinden de bu tartışmayı iki taraftaki iki tarihi yapı üzerinden sürdürebilir miyiz dedik. Haydarpaşa Liman Bölgesi'nde tarihi Haydarpaşa Garbinası var orada. E, Akibeti konuşuluyor. Diğer taraftan taksim projesine konu olan başrolde top çıkışlısı, taksim Kışlası. bir yada da top çıkışlısı diye <gülüyor> geçiyor. Yok bina e, ve o bina yok. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden var olması e, gündeme geliyor. E, burada sözü Cem'e bırakalım mı? Cem e, bu konuyla e, bir açıdan ilişkili. Az sonra söyleyecek neden? Belki de bütün bu. ...esin kaynağı olan... <gülüyor> ...bir sergi yaptı. de takılalım kendisine. Bir sergi yaptı. Hayatımızı projenin, değiştirdi. Projenin Absolut. resmi olarak gazetelerdi diye. Aynen, <gülüyor> aynen. Bu, burada ama yanlış anlaşılmasın o naif e, resimler değil... Evet. E, ...az sonra Cem'in anlatışa Hayalet Yapılar sergisinin imajları. Cem ne evet. e, Biz e, İstanbul 2010 Kültür Başkenti için aslında yapmıştık bu sergiyi... E, le de hayalet yapılardı ve İslam yani dikkat çekmek istediğimiz nokta aslında kentte süren e, bir sürü yıkım var yani halen de devam ediyor işte Haydar başşaıyla emek sinemasıyla e, biraz bunlara dikkat çekmekte Bu yüzden kentin işte çeşitli dönemlerinden yıkılmış bugün var olmayan 12 tane yapıyı seçtik Bunlar kimisi çok tartışmalı yapılardı mesela Aytefon'u e, sursanıtı e, ya da dafinun yapısı. <gülüyor> kimisinin bugün yeniden var olması kentte eminim bir sürü tartışmaya yol açacaktı. Ve bütün bunları biz şöyle bir çerçevede inceledik. Bir taraftan mimarlık tarihine baktık. Biraz hikayelerini araştırdık. Bir taraftan da aslında günümüz İstanbul'unu eleştiren senaryolar oluşturduk. Bu her bir yapıyla ilgili yaklaşık 4-5 tane alternatif senaryo oluşturduk. Bunların Kimisi ütopik senaryolarda... ...kimisi birazcık daha gerçekçi senaryolarda. E, Taksim Kışlası da bunlardan birisiydi. Ve Taksim'le ilgili de... ...yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane senaryomuz vardı. İşte bunlardan birisi... ...parça parça günümüze geldiği bir senaryoydu. İşte diğeri... E, ...bir müzeye dönüştüğü bir senaryoydu. İçin park olduğu bir senaryoydu. Ya da parça parça... işte ...mağazalara dönüşmüş... E, ...bir senaryoydu. E, ve... Sergi bittikten sonra Haziran ayında Başbakan Bir açıklama yaptı işte Taksim projesini açıklıyordu Ve arka tarafta bizim Yaptığımız senaryolardan bir imaj dönüyordu <gülüyor> Biz tabi şok olduk Önce Radikal Gazetesi'nden daha doğrusu Öğrenmiştik bunu çünkü Kullanılan imajda işte Taksim Kışlası'nın işte ortasının Halen bir stat olduğu ama Kenar mahalle statı gibi işte yerler ot bürümüş sağda solda afişler var ve bir tanesi de afişlerin Recep İvedik posteriydi. Bunun üzerinden <gülüyor> radikal inanılmaz bir analiz yapmış işte. Şurada <gülüyor> e, herhalde sinema olacak, burada işte stat olacak diye. E, Şakayı ciddiye almak durumu evet. bu. Evet. Bu haliyle çok kamuya dönük bir proje gibi görünüyor. <gülüyor> Recep İvedik onun için evet. Ve hani hakikaten bu e, ironi, e, kendisi bir ironiye dönüşmüş oldu. Evet. Ve aslında hani bizim bu sergide daha ilk başta e, yani sergiye girişte e, ve e, kitabın girişinde de e, bahsettiğimiz şey şuydu. Bunlar e, bir zamanlar kentin içinde var olmuş yapılarda Ve bunların anısına bizim saygımız çok büyük. Ama bunları lütfen bir hayaletten hortlığa dönüştürmeyelim. Çünkü amacımız kesinlikle bu değil. Sadece Hı. bunları tekrar hatırlamak ve bunlarla e, aslında bir... Söyleşi yapmak diyelim hı. günümüzden. Hı hı. Yeniden inşa etmek değil de onları hatırlayarak e, tekrar işte bu bahsettiğin söyleşiyle belki kente yeniden bakmak. Çünkü sizin oluşturduğunuz o e, senaryolar aslında yani o binaları yeniden bir şekilde dijital ortamda inşa ederken aslında bugünü tartışmaya açıyor. Tabii ki tabii ki Kesinlikle. tamamıyla şey yok bizim de bugün aslında tüm bu yapıp et, yapma etme e, Nasıl diyeyim planları üstünden Yapamadığımız şey de tam da bu Yani biz yapılması Kesinlikle karar verilmiş olan şeylere Sadece itiraz edebiliyoruz Ya da belli bir yere kadar yaklaşabiliyoruz Ama tam da sizin sergide olan şeyi Yapamıyoruz yani onlar üstünden Bugünü tartışamıyoruz Yani aslında kent sürekli Yıkılıp yeniden yapılan Aslında dinamik bir şey O yüzden aslında buraya gelmeden önce konuşurken ile beraber o çok güzel bir şey söyledi Yani bunu bir anda dondurmanın Hiçbir anlamı yok aslında bunlar olacak yani bu kentin kendi dinamiğinin bir parçası esas mesele bunların nasıl olacağını mümkün olduğunca çok tartışmaya açabilmek yani yukarıdan birden birdenbire evet. masa üstüne bam diye düşen projelerle herkesin bunlara kabul ya da itiraz edeceği böyle iki taraflı sadece iki cevabı olan bir süreç yerine daha açık ve daha fazla tartışılan ve Başka başka noktalara da bu tartışmanın götürülebileceği ya açık kurmak lazım. Ya askıya gün öğreniyoruz. Tabii. Ya ihaleye verildiği. O da bir tabii. mimari yarışma Hı -hı. ihalesi vesaire değil tabii ki. Bir Hı -hı. inşaat müteahhit firmasına verildiği zaman öğreniyoruz. Hı -hı. Tepkimiz, eleştirimiz bu yönteme. Evet. Çünkü o, o... çokça katmanlı değil mi aslında evet. bu projeler, projelerin Kesinlikle. olduğu alanlar? Hüseyin Bey siz on konuda biraz. Konuşacağız ama şu söylediğinden devamla Bu yaklaşım kente müdahalenin meşru bir ...yöntemi haline gelince... Hı hı. E, ...çok yaygın bir şekilde... E, ...ister istemez karşı çıkışlarda... ...reflekse döndü. Yani Doğru. bunları... ...tartışacak, konuşacak, başka... ...yönleriyle ele alacak fırsatlar pek yok. Evet, doğrudan hani aslında koruma ekseninden eee beyaz beyazıya evet, dokunmadan siyah. koruyalım veyahut da e, sil baştan bir şeyler yapalım. Ve bu da çok tehlikeli aslında. Yani tamamen korumak da aslında e, yine buraya müdahaleyi imkansız kılıyor hı hı. ve bize yine bir kısır döngüye itiyor aslında. Hı hı. Çünkü Hani kenti korurken, e, ya yani bu Amsterdam'da mesela şu anda tartışılıyor Amsterdam'ın kent merkezi e, koruma altına alında ve hiçbir şey yapılamıyor artık orada Ve e, hani mimarlar peki çok gurur duyduk mesleğimiz bu kadar e, hani önemli. Ama e, aslında hani kenti kent yapan onun hani fiziksel karşılığından çok e, hani onu inşa eden insanlar ve o süreçler aslında ve ee, şey yani şöyle bir örnek ver, vermişler hani e, yılanın derisine değil de yılanın kendisine bakın hani şu anda gör, korumaya çalıştığınız derisi <gülüyor> ama hani, yılanı öldürüyorsunuz bu sırada evet. e, bir kısa müzik arası verelim mi dünya kiç olmuş diyelim <gülüyor> verelim <gülüyor> birazdan beraber <istekler. gülüyor> a Tekrar beraberiz. Dünya kiç Ya da İstanbul olmuş. kiç olmuş. <gülüyor> Dünya kiç olmuş kardeşim. <gülüyor> İstanbul kiç olmuş kardeşim. <gülüyor> Çok güzel. Devam edelim. yani Parçayı biraz erken kestik. Peki e, şöyle devam, devam edelim. Yine Haydarpaşa Garı ve Topçu Kışlası ilişkisi üzerinden. Şimdi Topçu Kışlısı bu projeler ben hep Topçu Kışlısı diyorum öyle öğrenmiştim Hı -hı. vakti zamanda ama Taksim Kışlısı galiba. Sen eski Doğrusu. adam olunca böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyse <gülüyor> hatırlarım ortasında top oynandığını falan <gülüyor> yani değil tabii. Şimdi 70 yıl önce yıkılmış bir bina ve şu proje gündeme gelmese pek çok kişinin varlığından haberdar olmadığı bir yapı. Yani proje evet. vasıtasıyla pek çok kişi öğrendi. Diğer taraftan Haydarpaşa Garı işte konumuyla, görkemli mimarisiyle, tarih olmanın prestijiyle çok da cazip bir yer. Konaklama işlevine tahsis edileceği rivayet olunuyor uzun vadede. Sonuçta aslında bu iki bina birbirleriyle hiç ilgisi yok. Şehrin ayrı yerlerindeler, ayrı dönemlerde inşa edilmişler. E, ama ortak bir kaderi paylaşmaya başlıyorlar <gülüyor> bu gündemdeki tartışmalardan ötürü. O da şu, tarihi binalara biçilen değer. Yani evet. tarihi binalara e, konumları ve görkemli ve prestijli olmalarının yaratacağı değer üzerinden bakmak gibi derinliği tartışılır bir bakışın kader ortakları. Hı hı. Bu vesileyle de biri e, kent hayatındaki yerinden çok iyi konumda yer alan görkemli ve prestijli bir yapı olduğu için kopmak üzere. Haydarpaşa garı. Evet. Yani bina orada duracak ama kent hayatından kopacak. Bir de belleğinden de kopacak. Diğeri ise tarihteki yerinden yine çok iyi konumda yer alan görkemli ve prestijli bir yapı olmanın avantajını kullanmak üzere kopacak. Senin tabirinle sevimli hayalet olmaktan hortluğa dönecek. Dolayısıyla buradan tarihi yapılar ihtişamlı ve prestijli olmanın ötesinde başka anlamlar taşır mı? Değilim. Bir de çok tehlikeli bir soru sorayım. Toplumsal bellek var mıdır? <gülüyor> çok ciddi <gülüyor> bir sana soruydu. Kapatayım. Çünkü bu söz kulağa çok var. hoş biri geliyor. Biri Cem'e biri bana. Eyvallah. Bu söz kulağa çok hoş geliyor ve bütün tarihi yapılar ya da mimari bunun bir aracı olarak toplumsal belleğin, kent belleğinin referansı olarak. Tabii bunun doğruluk payı da var, tartışılır tarafı da var. Cem sen mi e, Topçuk Kışlası üzerinden bu belleği hortlatmak konusunda <gülüyor> devam edebilirsin? Veya İpek bu konuda belki. Ya şimdi Topçuk Kışlası konusunda e, hani şöyle iki, iki, iki şey diyeyim. Bir tanesi hani bunu yeniden yapmak e, hani hiçbir zaman oranın rutubet kokusunu geri getirmeyecek. İşte 31 Mart olayında hı hı. E, bombalanmış olan o duvarlardaki çatlaklar olmayacak. Yürürken ahşap zemini gıcırdamayacak. Hı hı. Hani betondan bir e, kopya olacak. Önünden ve, yine o pırpır uçaklar havalanmıyor. Evet yani hani bir kere... belki de havalandırabilirler? Uzaktan <gülüyor> kumandayı. Proje böyle gerçekleşirse bayağı uçak havalandırılacak kadar geniş ve kesintisiz evet. bir alan var. E, tabii zaten <gülüyor> ha, bir yandan da zaten hani bunun bir rolevesi falan alınmadan yıkılmış Hı. zamanında. Hani bir yandan da öyle bir sorun Yeterince da belgesi o, yok. Hani, fotoğraflar var bir sürü ama içiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Yani Hı. bir tiyatro sahnesi gibi bir şey olacak aslında. Eee Hani o yüzden bence hani ölüyü diriltmek nasıl hiç mümkün değilse bunu yeniden yapmanın da hani hiç e, anlamı yok bence Demirören e, AVM'ye gittiğinizde ne kadar tarihi binada hissediyorsanız o kadar evet. tarihi binada olacak. <gülüyor> e, ama neden tarihi bina yapılıyor diye hani düşünürsek belki de hani o biraz da modern mimarla e, hani toplumun çok fazla güvenmemesinden dolayı hani AKM e, e, yıkılması tartışmalarında e, mimarlar karşı çıksa da toplum hani birçoğu beğenmiyor bu, bu yapıyı mesela. Hı -hı. Hani modern mimarlığın da bir sorunsalı aslında. Ve e, evet. tarihi yapıya oynamak e, hani garanti garanti Gerçekten. garanti bir şey çünkü işte hani bir, bir de bir yere dayanıyor sonuçta geçmiş. Varmış. Geçmişte Hı -hı. Bur bu burada vardı e, deyip hani kendi ideolojisiyle de bir e, paralellik ...kurabiliyor bunun üzerinden... ...ve e, evet hani çok kolay bir... E, ...seçenek Hı -hı. aslında... Ama ...bence de, o yüzden seçiliyor... Bu anlatı üstünden işte inşa edilen belleğe aslında... ...çok güzel bir örnek... ...çünkü e, herhangi bir kültür yapısının... ...nasıl ve ne yoğunlukta ve ne kadar... ...herkese açık bir şekilde... ...kullandığı, kullanıldığı... ...aslında onun... E, ...kişilerin aklındaki anısını da biçimlendiriyor. Yani onun önünden tabi onun önünde, mesela AKM'yi konuşursak içine girip çıkan temsilleri izleyen, orayı yoğun olarak kullanan insanlar büyük ihtimalle değiller zaten hani o yani modern mimarlıkla bir şekilde o çatışmalı ilişkiyi dillendirenler büyük ihtimalle onlar değiller. Çünkü kullanım yani uzak olmak o mesafe ile beraber bir de çevresinde kurulan tüm bu anlatıyla beraber işte Nizze hani gibi bir bina o meydanın tam arkasında falan değil. Sonuçta yazılıp çizilenler de göz önünde bulundurulduğunda öyle bir şey yaratıyor. Ve bir yandan Kesin. da işte burada tarihi bir şey vardı. Burada aslında bu bina vardı ve buna şu nedenle yıkıldı. Bu nedenle yıkıldı şeklinde bugün kurulan o anlatı da tam da aslında yeniden inşa edilmek istenen o binanın bu sefer yeni belleğini oluşturuyor. Belki... İpek Akpınar'ı buradan şöyle pası verirsen. <gülüyor> Bana pas veriliyor. Iki evet. hadi. Artık bu pasları reddetmeyeyim. Taça atmıyorum. Kabuğu, oyuna giriyorum. Aslında sabah doktor de bunları konuşuyorduk. Doktor öğrencilerin tabii ortaya hınzırca getirdiği katkılar çok daha değerli ama belki o Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabını hatırlayabiliriz. Hı. Nasıl her şeyin aslında kurgulanabileceği üzerine şahane bir anlatısı vardır. Türkçe'ye de çevrildi. Sonuçta kim için tarih? Yani tarihi bir tiyatro sahnesi gibi yeniden kurgulamak ve tekrar tekrar bugüne ta taşımak iktidarın aslında elli altında. Hı hı. Bunun için aslında iktidar olunmuyor mu? Hı hı. Tarihi yeniden bugün iktidarsanız hem düne hem yarına egemensiniz. Mimari mekan veya planlama da aslında ta değil mi, modern planlamadan beri hı hı. E, ortama egemen olmak için hegemonyanızı oturtmak için çok iyi bir araç haline gelebiliyor. Bir taraftan. Tabii ki bilinçaltınızda bireysel ama bütün günlük yaşamınızı revize etmesi, kurgulaması, bir ritüel akışı oturtması anlamında ve o mitlerin, o söylencelerin, o düşlerin kurgulanması ve fiziksel bir değil mi? 90 yılı gelecek, 10 yılı kapsayacak şekilde fizikselleşmesi ve görselleşmesi açısından da aslında mekan çok sosyal bir şey ve düzenlenebiliyor. Evet. Ben şey sorusunu sormanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bunlar kimin için yapılıyor? Yani aslında hı hı. tekrar Hüseyin'in o söylediklerine geri dönersek, biri yok bina yeniden ihtişamla sahne almasına çabalanıyor. Hı hı. O şaka olan e, cemlerin, ılgınların, e, şahane illüstrasyonları, kolajları projeymişçesine önümüze ihtişamla sunuluyor. Bir taraftan da 100 yıllık başka bir bina tekrar ihtişamı ve boyutu nedeniyle tekrar kentin gündemine hep alışveriş, kalış fonksiyonları hı hı. üzerinden geliyor. Yani aslında bir turist kenti, bir turist bakışı var bu İstanbul'a karşı. Bir dünya kenti yaratmak ama kim için? İstanbullu için, kentli için değil, sokaktaki sen ben için değil. Alış gücü çok yüksek olan, yedi yıldızlı me mekanlara rahatça girip çıkabilecek bir profilde yabancı bir kimlik için veya beyaz Türkler için. Yani bunun altının tekrar tekrar çizilmesi lazım. Kamusal mekanların, günlük yaşantımızın değil mi? iki bina, yok bina, bir taraftan park, diğeri de var bina ama her gün işte trene, vapurdan inip trene bindiğimiz mekan. Kamusal yaşamın, günlük yaşamın çok önemli bir parçası. O binayı çekip alıp yedi yıldızlı başka bir e, kullanıma aktarıyorsunuz ki çok kritik. gündemde. Buradan şöyle devam edeyim mi eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa, Cem'in söyleyeceği bir şey yoksa özellikle. Çok kısaca, kısaca olurum bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bak Yani şunu söylemek istiyorum, Haydar Paşa Garı üzerine bir iki şey söylemek istiyorum. Mesela, evet Haydar Paşa Garı işte Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden 70'lerin Zeki Alasya Metin Akbınar filmlerine... Sonra 80'lerde Kemal Sunal filmlerine konu hı hı. oluşuyla çok zihinlerde bir yeri var. Fakat buna biraz daha farklı bakınca yani bir binaya sadece o bina özelinde değil çevresiyle ve bağlamıyla onu var eden bağlamla Kesinlikle. bakınca Haydarpaşa garını çevresinden tecrit ederek düşünmek mümkün değil. Görünüyor. Çok kısaca bir iki not aktarabilirim. Mesela böyle bakınca ya da benim kafam karışık olduğu için böyle bakıyorum ama... Mesela Selimiye yakışlasından arkasındaki tıbbiye mektebinden bağımsız ele alınabilecek yerler değil. Selimiye Yakışlısı işte Kırım Savaşı'nda İngiliz ordusuna hastane olarak verilmiş. Orada altı bin askerin ölmesi söz konusu. Çoğu koleradan olduğu için sonunda... İlk organize askeri hastanenin kurulduğu yer dünyada ve Florence Nightingale'in öncülüğünde pardon. Belki de tam bu nedenle. Kışlarında Oraya doğru kent içinden mı? Evet, ne, neyse, karar e, da çıktı biliyorsunuz. Mesela hala Selimiye Kışlasında bir Florence Nightingale müzesi olduğunu biliyorum. E, ve hemen o bölgede bir İngiliz mezarlığı var. O askerlerin e, defnedildiği zamanın İngiltere Kraliçesi'nin diktiği 25-30 metrelik bir anıt duruyor. Bütün o Haydar Paşa civarında yani e, bütünleşik alanda... Ee, o bölgede aslında hani küreselleşme bugünün e, sözü gibi veya durumu gibi görülse de tam da 19. yüzyıl sonundaki İngiliz, Fransız, Alman, Rus kuvvetler dengesinin mücadelesinin bütün e, izleri var, mekana yansıması var. Gara geldiğimizde orada e, işte Almanların e, İstanbul, Berlin, İstanbul, Bağdat demiryolu. ...üzerinden Süveyş kanalını bypass edecek. Yani o zamanın küresel gücü olarak... ...Yeni Pazarlara Ulaşma Projesi'nin... ...önemli bir parçası. Ee, öyle bakıldığında... ...işte devamında o yapıldığı için... ...Haliç'ten oraya taşınan liman... ...yani bunların hepsi... E, ...bu binayı var eden bağlamın... E, ...aslında çok önemli... E, ...bileşenleri. Şimdi e, az önce... ...yapılar üzerinden bellek yaratmaktan... ...bahsettik. Hı hı. Bir taraftan da var olan belleği veya bu yapıların aslında var olduğu bağlamı yok sayarak yani, onları tamamen işte ihtişamlarına, görkemlerine indirgeyip, konumlarına indirgeyip sonra tarihsellikleri üzerinden yazmak söz konusu. İşte bu yüzeysel olmanın çok da net bir göstergesi aslında. Yani biz bin, bir binayı sadece inşa edilmiş hal ya da bir işte bir nesne olarak ele alıyoruz. Ama aslında ve meta her evet cenden, ve her bir bina ya da işte yani arazisinin değeri üstünden falan çünkü çok evet. çoğu çoğu zaman da yani rant evet üzerinde. top işlesi, şimdi top çıkışlısı olarak değil de başka bir bina olarak inşa edip alışveriş merkezi olsa mesela yine bu tartışmalar bambaşka bir şey olacak yani bambaşka biri olacak işte bu tarihsel bağlantı. Belki de onun Meşrulaştır. evet, meşrulaştıran bir şey Hı -hı. ve biz hep bu nesne o nesneler olarak o binalara bakıyoruz. Ama onlar tam anlamıyla kendi hem ta, e, tarihi tarihsel hem Hı -hı. bütün ekonomik e, ya da politik bütün e, güncel bağlantılarını aslında biraz da e, gösterir hale getiriyor. Bir de şöyle bir şey de oluyor yani politika bunları masanın üstüne attığı için sanki bunları işte tasarlayanlar... ...bunların ihalelerine girenler vesaire... ...sanki bunun dışında elemanlarmış gibi kalıyor... ...ve onlar hiç tartışılmadan... ...yani bu binaların projelerini çizenler... ...bunları olur diyen kurullar vesaire... ...bunların hep dışında... E, ...sanki işte onlar taraf... De meslektaşlarımız, e, evet. ...ve de mesela aslında orada da... E, ...tavır alınacak alanlar var... ...ve politik... erk ...ki bu politika yani kültür politikası da olabilir... Siyasi, siyasi, ...siyaset de olabilir bu... E, ...bu iktidar... ...bunu masanın üstüne attığı zaman diğerleri sadece hani bu bizim görevimiz zaten bu benim işim yani, yani ben işimi yapıyorum e, gibi hiç tartışılmadan kendini meşru bir alan kazanıyormuş gibi oluyor e, programın yine sonuna geldik maalesef aslında bu tartışma yine uzayıp çok gidecek çok şablon geçti evet Yeni saklayın artık. Yeni binaya... Cem'e bir cümle son söz <gülüyor> ya ben hani şunu şunu söylemek istiyorum ben hani tarih tarihe ve geçmişe çok ilgi duyan birisiyim ama ee, hani geçmişin hikayelerine takılıp kalırsak hani geleceği nasıl inşa edeceğiz hı hı. Ee, gibi bir soruyla şey Mimarlık tarihinde hı. doktora yapmaya devam eden biri olarak. <gülüyor> evet programın sonuna geldi. Sonuna geldik. Açık Mimarlık bugün de bitti. Teşekkür ederiz Cem Kozar. Açık Mimarlık blogspot.com adresinden bu programla ilgili bağları da, evet, bağlantıları da Evet paylaşacağız. Tarih evet. güzel ama lütfen dönemin ruhunu yakalayalım, ileriye bakalım. İşte dönemi, dönemin ruhu bence meydan ortasını inşa edecek bir alışveriş merkezinden başka bir şey değil. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <ben>. acı gerçekler. <gülüyor> gerçekler acı yani. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya lütfen. görüşmek üzere. Very good. Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak <gülüyor> hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Deren'i.